Üzümler, yoncalar, zeytinlikler, kurmalıklar, sık ve bol ağaçlı diğer bahçeler, meyveler, meralar bitirdik. Bütün bunlar biz hem size hem davarlarınıza fayda olarak yaptık. Fakat o kulakları sağır edercesine haykıracak olan ses geldiği zaman, evet kişinin kaçacağı gün biraderinden, anasından, anasından,